Şeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil vesselam ala Resuline Muhammedin ve ala alihi ve Bugünkü dersimizle inşallah Mekke'de nazil olmuş bir sure olan ve 118 ayetlik Kur'an-ı Kerim'in mushaftaki mevcut sıralanışı itibariyle 23. 23. sure olan Mü'minun suresine başlamış olacağız inşallah. Hac suresinin baş tarafı ile Mü'minun suresinin baş tarafı insanın hilkatinden bahsetmeleri açısından birbirlerine benzerlik arz ediyorlar birbirleriyle. Diğer taraftan Hac Suresinde kısa değinilmiş nispeten bulunan bazı peygamberlere işaretler var. Bu surede onlardan nispeten biraz daha etraflı bir şekilde temas edildiğini göreceğiz. Fakat bu sureye asıl ismini veren birinci ayetin üçüncü kelimesi, aynı zamanda surenin de, üçüncü kelimesi, Besmele'den sonra üçüncü kelimesi olan El-Mu'minun El-Mu'minun iman edenler demektir. Oradaki eliflam Arapçadaki tabiriyle ahit bildirir. Yani Bilinen iman edenler, bilinen esaslara, bilinen hususlara iman eden, sıradan iman edenler değil. Belli şeylere, belli esaslara, belli hususlara iman eden müminler demektir. Elbette ki insanları İslam noktayı nazarından birbirinden ayıran, birbirinden ayrı ve farklı kılan renkleri, coğrafyaları, yaşları, başları, boyları, posları değildir. Varlıkları, malları, mülkleri değildir. İslam, evvela insanlar açısından genel olarak iman ve küfür ayrımını getirir. Müminler arasındaki Farkı da takva esasına bağlar. Takva esası da cenab Allah'ın bildiği bir husustur. İman ise müminin hem kendisine hem Rabbine hem de bütün insanlığa karşı deklere etmek yani ifade etmek ve ortaya koymak zorunda olduğu iman esaslarının tamamını ifade eder. Bu iman esaslarının da hayata intikalini anlatır. Yani iman İmam Hasan el Basri'nin dediği gibi "Leis el imanu bi't-temanni ve la bi't-tahalli. Velakin huve ma waqara fi'l-kalbi ve saddaqahu'l-amel." İman ne temennilerledir. Ne de güzel dileklerde veya güzel şeylere bezenmekledir. Güzellikleri kendine yakıştırmakladır. Bunlarla değildir iman. Aksine iman kalpte yer eden ve amel tarafından amel ile yapılan işlerle doğrulanan bir şeydir. Nitekim bugün göreceğimiz bu surenin baş tarafı da bilhassa bu hakikati ...çok açık bir şekilde dile getirmektedir. Şimdi... ...böyle bir genel girişten sonra... ...sureye... Kısa, ...yavaş yavaş... ...biraz daha... ...derinden tanımak maksadıyla... ...başlayalım. Estağidübillah... ...kad... ...eflehal mu'minun... ...mü'minler... ...felah bulmuşlardır. Buldu, bulacak değil. Müminler... ...iflah olmuşlardır, kurtulmuşlardır. Felah bulmak... ...umduklarından emin olmak... ...pardon, umduklarını elde etmek... ...korktuklarından da emin olmak demektir. Bu neticeyi sadece müminler elde edebilir... Bu neticeye sadece müminler kavuşabilir. Müminler dünya ve ahiret namına iman ile elde edilebilecek, salih amel ile elde edilebilecek hususları elde ederek kurtulurlar. İman ve ameli salih neticesinde kendisinden korunacak, emin olunacak her ne varsa ondan da emin olmuş olurlar. Tabii müminin dünya adına çok önemli istekleri var. Ahiret adına önemli istekleri var. Her ikisinin de odak noktası Allah'ın rızasına nail olmak, gazabından emin olmaktır. Allah'ın rızasını elde etmek, O'nun gazabına uğramamaktır. Allah'ın rızası O'nun cennetidir. Gazabı da onun cehennemidir. Dolayısıyla müminin felah bulması cehennemden kurtulup cennete girmesiyle mümkündür. Bu bir neticedir ama. Bu bir neticedir. Bu neticeyi elde edebilmek için bir takım yolların izlenmesine, takip edilmesine, bir takım yollara... Yollarda gidilmesine ihtiyaç vardır. Peki bu neticeye hangi yollardan ulaşılır? Cenab-ı Allah bunları bizlere teker teker izah etmiş bu oluyordur. <gülüyor> اَلَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ O kurtulan müminler, kurtuluşa erecek olan müminler, kıldıkları namazlarında huşu içerisinde olanlardır. Yani namazı huşu ile kılanlardır. Namazı huşu ile kılmak ne demek? Efendim namazın huşu ile kılınması insanın zahiren ve batınen Genel bir ifadeyle söyleyecek olursak, zahiren ve batınen kendisini namaza vermesi demektir. Zahiren namazın hal ve hareketleriyle bağdaşmayan, namazın kendisiyle bağdaşmayan olumsuz veya gereksiz işlerden kendisini koyması, onlarla uğraşmamasıdır. Peygamber aleyhissalatü vesselam, Namaz kılarken, Şurasını kaşıyan, burasını düzelten, şunu yapan, bunu eden, Bir kişiyi görmüş, Bu kişinin eğer kalbinde huşu'u bulunsaydı, Bu şekilde hareket etmezdi. Bu hadisten de anlıyoruz ki, Huşu' hem kalbi bir hadisedir hem de fiili ve ameli bir hadisedir veya bir vasıftır, bir haldir. O halde huşu'nun zahiri, kısacası namazın fiillerinden, amellerinden olmayan herhangi bir iş yapmamak demek namazla alakası bulunmayan hal ve hareketlerden uzak durmak demektir. Batını yani kalbi huşua gelince insanın namazdaki fiillerini aklıyla kalbiyle idrak etmesi ve edebildiği kadar tahakkuk eder. allah Ekber diye başladık namaza. Namazdan önceki Diğer şartları Şey edecek olursak Nazar itibara alırsak Aslında onların hepsi allah Ekber ile başlayan O müstesna Allah'ın huzurundaki o müstesna duruşa insanı aklen, ruhen, fikren, kalben hazırlamaktır. Abdest ile, ki hadesten taharettir bu, abdest almak suretiyle biz, Cenab-ı Allah'ın huzuruna, iç dünyamızı ve dış dünyamızı birlikte, özellikle günlük hayatta, kirlenmeye en çok maruz kalan azalarımızı temizleyerek Allah'ın huzuruna çıkacağımız şuuruyla hareket ederiz. Bu şekilde abdestle birlikte adım adım ve daha öncesinde kıbleye yönelmeye varıncaya kadar adım adım yaklaşan Müslüman ne olur? Allah'ın huzurunda durmak isteği ifade yerindeyse tavan yapar. Artık ben Rabbimin huzuruna duracak liyakati elde ettim. O halde onun şanına, büyüklüğüne, azametine layık bir surette onun huzurunda durmalıyım. Ben ona nasıl ibadet edeceğimi bilemezdim. Evvela o bana benim için imandan sonra en büyük ihtiyaç olan ve ona ibadetlerin başı olan namaz ibadetini öğretecek bir peygamber, öğretecek bir kitap, öğretecek bir şeriat gönderdiği için ve beni Namaz kılmayı bana öğretmek suretiyle her türlü dalaletin başı olan, her türlü fitnenin ve sapıklığın başı olan Allah'a boyun eğmemek, yani ibadetsiz bulunmak halinden kurtardığı için. Bütün kalbimize Allahü Teâlâ'yı Teala'yı tazim ve minnet duygularıyla namazda Allah'ın huzuruna geçmeyi bilmeliyiz. Yüce Allah bu ibadeti bize lütfetmemiş olsaydı bizim içimizdeki ona ibadet etme arzusunu, şevkini ihtiyacını doğru bir şekilde nasıl karşılayabilecektik? Gerçekten Allah'ın hidayeti olmasaydı biz her bakımdan dalaletin en ileri mertebesinde olurduk. En çukurunda, en dibinde olurduk. Ayet-i Kerime söylüyor ya bunu. وَكُنْتُمْ عَلٰى شَفَى hufratin مِنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ minha." Siz dibi ateş dolu bir uçurumun tam o yarın uçurumun tam kenarına, kıyısına gelmiştiniz. Düştünüz düşecektiniz. Sizi o ateşten o kurtardı. Yani bir anlık gecikme daha iyi olsaydı tamam dibi boylayacaktınız. Tam o kenardayken geldi o hidayet sizi oradan çekip kurtardı. Böyle bir tehlikeden sizi bir insanın kurtardığını düşün. Tam araba, efendime söyleyeyim sizi veya Allah korusun çocuğunuzu ezecekken, tamam mı? Bir hadise oluyor, bir kişi atılıyor veya siz atılıyorsunuz çocuğunuzu arabanın önünden, ölümden belki muhakkak bir ölümden kurtarıveriyorsunuz. Size böyle bir iyilik yapan, sizin için böyle bir fedakarlık yapan bir insanı ömrü billah unutmazsınız değil mi? Hep onun iyiliğinin karşılığını vermek için uğraşırsınız. Evet, insana yakışan budur. Cenab-ı Allah bizim dünyamızı ve ahiretimizi kurtardı bu şeriat sayesinde. Bu din sayesinde. Bizi öyle bir uçurumun kenarından aldı, kurtardı. Bizi hidayete iletti ona nasıl ibadet edeceği bizi gösterdi. Yalnız kendisine ibadet etmemizi öğretti. Onun için ruhen, maddeten ve manen namazın dışında bizi Allah'ın huzurunda durmaya hazırlayan bütün fiillerimiz, amellerimiz ile birlikte İfade yerindeyse artık Cenab-ı Allah'ın huzuruna duracağımız bir noktaya geldik. Böyle bir huzurda durma şevk arzusu bizi en ileri mertebeye taşıdı. Bu konuda. Duracağız da nereye duracağız? Nasıl duracağız? İn övül bıyt Allahu akbar. Muzg alı <lil> insan, lalızi bi Bekka. İnsanlar için ibadet maksadıyla yeryüzünde kurulan ilk ev, mekkede olan evdir. Onun için, elde <İnne> ma teku, fa fa fa hayfa haysubağa nasıldı? Nerede olursanız, yüzünüzü ona doğru çevireceksiniz. Birbirimizden istediğimiz kadar haberdar olmayalım. Birimiz dünyanın doğusunda, öbürümüz batısında. Birimiz güneyinde, öbürümüz kuzeyinde. Kıldığımız namaz da aynıdır. huzurunda durduğumuz Rab de birdir döndüğümüz, istikbal ettiğimiz kıbrede aittir. Bir anda tek başına ibadet ettiğini zanneden mümin bütün milyarlarca Müslümanla birlikte ibadet etmenin zevkini ifade ise duygu aleminde de olsa mükemmel yaşıyor. Bu birlik, bu beraberlik ve bu beraberliğin verdiği şuur ve manevi güç insanı daha da ilerilere taşır. Duygularını, Cenab-ı Allah'a doğru ruhunu daha da yükseltir. Kendisini dünyevi meşgalelerden, eğilimlerden daha da uzaklaştır. Kendisine bu hidayeti veren o yüce Rabbe, ...Allah-u Ekber diyerek onu tazim ederek onun huzurunda durur. Allahu Ekber. Allah en büyüktür. Onu tazim eder. Onu büyütür. Onun azameti önünde durduğunun... durduğunun şuuruyla namaza dur. Ve bu şekilde namaza durduğu andan itibaren Bedeniyle, kalbiyle, namaz ile alakası olmayan işlerden kendisini ne kadar uzak tutabiliyorsa o kadar huşu sahibidir demektir. İşte ikinci ayet-i kerime böyle yaşanır. Surenin ikinci ayeti. اَلَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ Onlar namazlarında huşu içerisinde. Şimdi ufak bir mana inceliğine dikkat çekmemiz lazım. Haşi'un Arapçada ism-i faildir. Türkçedeki etken ortaç. Yani isimdir. Arap dilinde ismin delaleti fiile göre daha belirdir. Diğer dillerde de böyledir. Çünkü fiil zamana bağlıdır. Zaman kaydıyla kayıtlıdır. Mesela اَلَّذ۪ينَ خَشَعُوا ف۪ي deseydi, o müminler ki kıldıkları namazlarında huşu duydular. Duydular ve bitti. Namaz da sürekli yani ömür boyu devam eden bir mükellefiyet şartlarını taşıyan mümin zamanı geldikçe ömür boyu namaz kılmak durumundadır. Onun için bunun bir zamanla kaydı mevzu bahis değildir. Huşu da bir anlık bir hadise olmamalıdır. Namazın tamamında devam etmesi arzu edilir. En mükemmeli odur. Ha gücümüz yetmez. Olmayabilir. O ayrı bir konudur. Fakat bizim hedeflememiz gereken zaman kaydı taşımaksızın namazda huşu içerisinde olmamızdır. Bunun için kısaca huşuu böyle tarif ediyoruz. Bunun için namazın içinde ve kalbimizde yani zahiren ve batınen namaz ile alakası olmayan fiillerden, hal ve hareketlerden, düşüncelerden, alakalardan uzak durabildiğimiz kadar namazda huşu sahibiyiz. Bunun için bir mücadele vermemiz gerekiyor. Her namazın her rekatinde her lazasında. Çünkü seni namazdan bütün çabalarına rağmen alıkoymayan, koyamayan şeytan namazda da huşu'unu hiç olmasa kaybettirmek için uğraşır. Hatırına gelmesi namazın dışında kolay kolay mümkün olmayan ne kadar şey varsa, iş varsa, problem varsa, mesele varsa, ilgili ilgisiz, hatırına geliveriyor hem de böyle akın akın, hücum ederek gelir zihnine. Hadis-i Şerif böyle anlatıyor aleyhissalatü vesselam. Onun kadar yeryüzüne zaten mümkün değil insanı tanıyan ikinci bir insanın gelmiş olması. O insanı Rabbinin kendisine tanıtması neticesinde insanlık arasında en mükemmel ve en üst düzeyde tanıyan ve tanıtan Yüce Resulümüzdür. Öyle diyor. Biriniz Allahu Ekber deyip diyor namaza durdu mu tekrar şeytan gelir diyor. Gelir. Kanın vücutta dolaştığı gibi diyor senin içinde dolaşır namazın dışında hatırına gelmeyecek ne kadar şey varsa, şunu da hatırla, şunu da hatırla, şunu da hatırla der. Sonra da kaç rekat kıldığını bilmez olur. Öyle mi değil mi kardeşim? Resul böyle anlatıyor işte. Aynen böyledir. İşte buna karşı mücadele vermek huşu Bu mücadelede şeytanı geriletmek huşu bunun için çalışmak, şeytana meydan vermemek hoş olurum. Peki bunun yolu ne? Bunun yolu namazda ne yapıyorsan onun şuuruna vararak onu yapmaktır. <gülüyor> Allahu Ekber'den başlayacağız. Allah'ın azametini ve bu azametinin bizim üzerimizdeki sonuçlarını tefekkür ederek kısacası Allah'ın azametinin bizim üzerimizdeki sonucu bizim ona kulluğumuzla ortaya çıkar madem Allah'ın büyüktür o halde bu en büyük olan Allah'ın önünde ibadet edecek bunu yalnız sözle söylemiyorum ellerimle de onu tazim eden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 Bunu yalnız sözle söylemiyorum. Ellerimle de onu tazim eden ifade edecek şekilde ellerimi kaldırarak yapıyorum. Allahu Ekber. Allah Kerim gibi mesela azamet ifade etmeyen isimlerle isimleri haber yapmak Allah'ın büyüktür. Allah Kerim'dir gibi, Allah Rahim'dir falan başlamak caiz değil. İlla Allah'ın azameti ve birçok fukahaya göre muayyen olarak ekber lafzını kullanarak başlayacağız. Allah en büyüktür. Evvela bu azameti söylediğimiz en büyük düğün manasını bütün kalbimizle tasavvur edebilmesimiz lazım. Azametinin neticesi ise bizim O'na kulluğumuzdur. Ubudiyetimiz. Allah en büyüktür. Sonra biz Hanefiler Subhaneke'yi okuruz. Subhaneke bu da Peygamber Aleyhisselatü rivayet yaptığı rivayet olunan bir başlangıçtır. Buna istiftah duası denilir. farklı rivayetler var. Hiç önemli değil. Fakat Subhaneke üzerinde duracak olursak Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Allah'ım seni her türlü eksiklikten tenzih ederim. Yani senin için hiçbir eksiklik mevzu bahis değildir. Allahu ekberle mananın tamamlayıcılığına veya ayniliğine bakın. En büyük olan ne? Kim? Daha doğrusu bir zat nasıl en büyük olur? Hiçbir kusuru, hiçbir eksiği olmayacak. Aksine her şeyi her türlü mükemmelliğe, mükemmellik mertebesinde sahip olacak. Mesela, tazim ettiğim Allah, kendisine ibadet ettiğim Allah beni görmeli, beni işitmeli, benim ihtiyacımı, benim ne okuduğumu duymalı, bilmeli, bilmeli, Dualarıma gerektiğinde icabet etmeli, Dilediği zaman daha doğrusu. Dilediği şekilde. Benden haberdar olmalı. Benim nerede olduğumu, hangi halde olduğumu bilmeli. İşte Allah'ım seni her türlü eksiklikten tenzih ederim dediğim zaman senin beni görmemen mevzubahiz değildir. Ya ormanın derinliklerindeyim. Görmeyebilirsin, mazur görürüm. Yok öyle bir şey. En karanlık zindanlarda dahi olsan Cenab-ı Allah'a ibadet ettiğin zaman da etmediğin zaman da seni her halükarda görür. Görür, işitir, duanı dinler, duyar, kabul eder. Onun için ona hamd etmemiz lazım. Seni hamd ile her türlü eksiklikten tenzih eder. Ve devam eder. Bunu düşüneceğiz. Subhanekenin ne demek olduğunu düşündüğümüz sürece, huşu içerisindeyiz Allah'ım izniyle. Çünkü, وَالَلَّذ۪ينَهُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ buyduk. Ve onlar ki namazlarında huşu içerisindedirler. Namazda okuduğumuz, Sübhaneke'den başladık, Allahu Ekber'den başladık. Namazda okuduğumuz tesbihten itibaren, ee, subhaneke duasından İstihda duasından itibaren Okuduğumuz lafızların Ve kıyamımız dahil Başta olmak üzere Allahu Ekberden sonra Kıyamımız dahil olmak üzere Bunun anlamını bileceğiz Ayakta duruyoruz O bize Tamam git Başka bir hale geç demedikçe halimizi değiştirmiyoruz. Kemal'i tazimle onun huzurunda duruyoruz. Eğer o bize namazı peygamberi vasıtasıyla öğretirken kıyamdan sonra rükûa varacaksınız dememiş olsaydı hep kıyamda duracaktı. Ne kadar kıyamda duracağımız bellidir. Fatiha ve zamm-ı sure okunacak. Kıyam orada nihayete erecek. Her şeyimiz belli. Dolayısıyla kıyam Allahü Teala'nın önünde ben sen nasıl emredersen onu yerine getirmek üzere huzurunda duruyorum demektir. Ha, burada Cibril hadisindeki ihsan ile ilgili Peygamber Efendimizül Aleyhisselam'ın açıklamasını hatırlamamız gerekiyor. Öf, çok zordur. Ne diyor? İhsan nedir? En ta'budallaha keenneke tera. Fain lam tekun tera fe innehu yarak. Allah'a onu görüyormuşsun gibi ibadet edeceksin. Sen onu görmüyorsan bile o seni görüyor. Bu muazzam hali tasavvur edebildiğimiz kadar biz namazda hoş ol Namazda huşum budur. Muazzam bir hal bu. Bunu tasavvur etmek herkesin kendisine göre farklılık arz eder. Herkes aynı şekilde bunu tasavvur edemez. Ama kim ne kadar tasavvur edebiliyorsa onu bir adım daha ileriye taşımanın da mücadelesini hayatı boyunca sürdürmek durumunda. O seni görür. Kimse sana yardım edemezse o eder. Edemediği yerde o eder. Göremediği yerde o görür. Ulaşamadığı yerde o ulaşır. Ve bu şekilde Zamm-ı Sure'de söylediklerini biz namaz kılarken Cenab-ı Allah'la allah Teala bizi öyle bir mertebeye yükseltmiş. Cenab-ı Allah'la konuşuyoruz. Onun huzurunda duruyoruz. Artık çevremizde sağımızda solumuzda kim varsa bizim için yoktur. Bizim için yoktur. Varsalar bile sadece ibadetimiz dolayısıyla vardır. Yanımızda kardeşimiz var. Sağımızda, solumuzda önümüzde arkamızda onlar da benim gibi. Evet topluca duruyoruz fakat her birimiz ayrı ayrı onun huzurundayız. Ve o her birimizi ayrı ayrı görüyor, biliyor, işitiyor kalbimizin içinden neler geçirdiğimizi, aklımızla, zihnimizle nerede dolaştıklarımızı tek tek hepsini biliyor Celle Celaluhu ve La İlahe. İşte huşu buralardadır. Huşu'u böyle gerçekleşir. Yani kalbimizde nasıl ki dış dünyamızda ellerimiz, ayaklarımız, gözlerimiz vesaire. Hı? Namaz esnasında namazın dışında namazla bağdaşmayan fiillerden uzak durmaya çalışıyorsak ve bu huşu oluyorsa zahiri huşu içeride de kalbimizle bağdaşma ibadetimizle bağdaşmayan her şeyden uzak durup bizatihi o ibadeti Anlamayı, yorumlamayı, fark etmeyi sağlayan hususlardan haberdar olmaya deniyor. Huşu ile alakalı olarak söylenecek çok şey var. Fakat bu kadarcık bir ana hatlarıyla, özetlemeyle yetinmek durumundayız. Yoksa dediğim gibi huşu gerçekten başlı başına bir haldir. Bu huşu ne demektir? Huşuun boyutları nelerdir? Huşu nasıl elde edilir? Elde edilen huşuun sürekliliği nasıl sağlanabilir? Huşuun bulunduğu noktadan geldiğimiz, gelinen noktadan daha ileriye nasıl götürülebilir? Bulunduğumuz noktanın muhafazasının yolları nelerdir? Gibi üzerinde durulacak huşuun, üzerinde durulacak çok boyutları vardır. Onlar üzerinde maalesef bu kadar işaretle yetinelim. Kısacası işin tekniği huşû on elde edilmesinin yolu bilhassa namazın fiilleri, erkanı, duaları, sureleri, Kur'an'ı üzerinde, hareketleri üzerinde hak ettiği gibi Allah'ın azametini tasavvur etmek, düşünmek ve onu hatırımızdan uzak tutmamak rükûdur, sücuddur, kıyamdır, tahiyyattır. Bunlar her birisi apayrı bir haldir. Bunlar üzerinde hepsini üzerinde yoğunlaşmak kısacası huşûn ifadesidir. وَالَّذ۪ينَهُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ وَاُمِنِنْ O müminler öyle kimselerdirler ki Lağiv denilen her türlü boş işten uzak kalırlar. Müfessirler Lağiv için, Lağiv boş demek, boş iş demek, Allahsız iş demek. Lağiv için iki örnek vermişler. Biri bir uçta, öbürü öbür uçta. Ve bu iki uç arasındaki bütün haller Lağiv'dir. Faydasız sana, bir hayvana, bir canlıya, kainata, diğer insanlara faydası olmayan her bir iş lağivdir. Bu bir uç. Bunlardan uzak duracaksın. Diğer ucu ne? Şirk. O halde sana ve başkalarına, Faydası olmayan işten tut şirke varıncaya kadar her türlü boş iş senin aleyhinedir. Senin aleyhine sonuç vermemesi için bunlardan uzak duracaksın. Mufessirler mesela günümüzdeki çılgınlıkları bilselerdi hiç bunları örnek vermeden geçerler miydi? bir futbolçuluk. Bir evet söyleyeyim şarkı, türkü, şarkıcı, türkücü veya müziğin türü hangisi olursa olsun çılgınlıkları, bunlar için harcanan milyonlar, zamanlar vesaire. Bunların uzantıları olan zulümler, israflar, haksızlıklar, gaddarlıklar vesaire. Hiç kimse bunlar üzerinde de durup düşünmüyor. Bir kişinin transfer parasının neredeyse efendim söyleyeyim küçük bir devletin de demeyeceğim orta devletin bir bütçesine yakın bir transfer parası alması ne demek Bu En yüksek derecede şirketlerden özel sektörde şurada burada maaş alan insanlardan 8-10 kat, 20 kat, 100 kat belki bir kişinin ücret alması ne demek olur? Böyle bir ücreti belirleyen değer ne? Üretilen ne? Ne üretiliyor? Bu iş o kadar putlaşmış ki ya konuşum konuşmamakta tereddüt bile ediyoruz bazen. Bazen insanlar o kadar şey etmişler. Bu işin arkasından öyle bir gidiyorlar ki öyle bir gidiyoruz ki öyle bir sürüklenmiş gidiyoruz ki bu nedir? Neyin nesidir? Niçin böyledir? Kimsenin sorguladığı yok. Kimsenin sorguladığı yok. Böyle şey olmaz. Yok efendim ben söyleyeyim yıldız olacak. Yok jön olacak. Yok şu olacak. Yok bu olacak. Yok birisi çıkacak. Hemen ben söyleyeyim binlerce kişinin önünde. Acayip karayip giyinecek, kuşanacak veya soyulacak. Bağıracak, çağıracak. Ve bu insan bir anda o gariban insanların evet kafaları ermediği cümle bakmasınlar yani. Yok efendim birisi girmek için 100 euro bir diğeri 200 euro veya dolar bilmem ne girecekler. Birisi çavuşlar alacak bağıracak falan filan tıngırt atacak. Ondan sonra bir de kritikleri bilmem neleri vesaire aman ya Rabbi. Dünyada başka bir olay yok. Dünyada başka bir hadise yok. İnsanlık bu mu? Ama Kur'an-ı Kerim o kadar veciz ve özlü bir ifadeyle bütün bunları ifadeyle ise getirip düğümlüyor ki ne yapacaksınız bu işlerden? Yüz çevireceksiniz. İrad. İrad. Arıddan geliyor. Arıd yanaktır. İraz eden yanağını ters çeviren, öbür tarafa çeviren. Çevirdiğiniz zaman hem halinizle o davranışa karşı tutumunuzu beden dilinizle, hal dilinizle anlatmış oluyorsunuz. Hem de orayla, çünkü ilk irtibat göz ve kulakla sağlanır, dış dünyayla. Bizim dış dünyanın etkisine girmemiz, görmenin ve işitmenin, işitme faaliyetinin kendisiyle başlar. İlk irtibat bu. Onun için yüzünü öbür tarafa çevirecek. Ondan sonra da diğer duyularını o gözünü, o lagvin olduğu yerden çevirdiği şekilde diğer duyguların da gözünü takip edecektir, arkasından gelecektir. Bu şunu ifade ediyor. Lagv'den yüz çevirmek, boş işten yüz çevirmek aslında namaz kılacağımız zaman namazın huşu'u içinde gerekli bir şarttır. Yani Cenab-ı Allah imanın en büyük tezahürü olan namazı merkeze koymuş ve bundan sonra gelen bütün müminlerin bütün özellikleri 10. ayetin sonuna kadar bütün özellikleri nedir? Namaza hizmet edecek mahiyetteki özellikler. اَلَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِيُونَ sonra وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَنِ الْلَغِيمُ عَرِضُونَ Namaz dışında işi gücü lagiv olan bir kimse namaza duracağı zaman ne yapacaktır? <gülüyor> yine o lagiv namazda onu etkilemeye başlayacaktır. Etkileyecektir. Önemli olan budur. Dolayısıyla o lagivden boş işten Namazın dışında da yüz çevireceğiz ki kılacağımız namaz daha fazla namaza benzesin. Daha fazla namaza benzesin. Ondan sonra İslam'ın namaz ne kadar bireyi yüceltmeyi hedef alan bir ibadetse ki bireyin yücelmesi toplumun yücelmesi demektir öyle bir tarafı da var. Fakat doğrudan namazın asıl hedefi bireyin kendisi. Ondan sonra da zekat gelir ki onu da kısa bir aradan sonra inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Dedik ki namaz insanın Müslüman toplumun Serdinin en nitelikli İslam açısından da en verimli bir kişi haline gelmesi için Cenab-ı Allah tarafından teşrih edilmiş müstesna ve çok özellikli bir ibadettir. Şimdi bakın benim öğretmenliğim tutmasın. Ders ben konuştuğum zaman kimse konuşmasın kardeşim. Beni e, mecbur etmeyip öyle şey yapıyorum. Sevmiyorum mecbur. Rahatsız oluruz biz öğretmenler. En rahatsız olduğumuz şey biz konuştuğumuz zaman birilerinin ses çıkarmasıdır. Kaldı ki biz gelişi güzel bir şey de söylemiyoruz. Allah'ın kelamını okuyoruz. Başladık mı lütfen keselim her şeyi. Ben telefonumu da kapatıyorum. İstersen efendime söyleyeyim, en e, olumsuz haber gelecek şekilde olsun. Ders bitince bakar. Şey değil. Veya kapatmayı unutmuşsam, belki de unutmuşum hatırlamıyorum, çalsa bile bakmam. Kapatırım derhal, bırakırım. Bu mudur. E, mesleğimizde daha doğrusu şer anda böyledir. Daha önce anlatmıştım, bir daha anlatayım. Bir Horasanlı bir alim, daha doğrusu ilim talebesi, Bağdat'a geliyor. Bağdat'a geliyor, geldiğinin hemen ertesinde kendisine mektup ulaşıyor. Açsam mı, açmasam mı, baksam mı, bakmasam mı açmayayım diyor. Ve ilk fırsatta kendisine bir zembil alıyor, bir küfe gibi odasının bir köşesine koyuyor. Mektup, ilk mektubu oraya atıyor, bakmadan, açmadan. Ondan sonra Bağdat'ta ilim tahsil edeceği kadar, hocalardan öğrenebildiği kadar öğrenmiş. Gitmeden önce şu zembildeki mektuplara bir bakayım demiş. Ne var? Bakmış ki Neler var neler. Birisinde kalanların başlı sağ olsun Allah herkese hayırlı ömürler versin. Annen öldü, baban çok ağır hasta, deden şöyle oldu, kızın böyle oldu vesaire. Diyor ki eğer diyor bu mektuplardan birisini hasbel kadar açmış olsaydı tahsilini yarıda bırakıp derhal geldiği yere gitmesi gerekir. Açmıyor. Şimdi İslam alimlerinin ilme bakışı bu. İlme yaklaşımı bu. Bizim de onlardan olabildiği kadar dinleyen ve dinleten olarak e, pay sahibi olmamız işin hayırlısıdır. Dedik ki İslam'da ferdi en güzel inşa eden, İslam'ın hedef ve gayelerine yönelten en müstesna ibadet namazdır. Toplumu, toplum olarak, İslam toplumu olarak en güzel inşa eden ibadet de zekattır. Onun için Cenab-ı Allah müminlerin namazda huşu sahibi olduklarını günlük ilişkilerinde dünya ile alakalarında lağiv denilen boş işlerden kendilerini koruyup uzak tuttuklarını ifade ettikten sonra toplumu yücelten yükseltmeye yönelik hedefi o olan fakat yine netice itibariyle fert tarafından ifa edilecek olan yani her müminin zekat vermek durumunda olan her müminin müstakil olarak, bağımsız olarak yerine getirmesi gereken ama faydasının toplum hayatında çok rahat görüleceği bir ibadet olan zekat ibadetine gönderme yapılıyor. وَالَّذ۪ينَهُمْ لِلزَّكَاتِ فَاِلُونَ Ve müminler o müminlerdir ki onlar öyle kimselerdir ki zekat ibadetini ifa ederler. Zekat ibadetini zekatı yerine getirirler. Zekat ve sadaka. Daha ihtiyaç sahibinin eline düşmeden, hadis-i şerif böyle diyor. Eline düşmeden Cenab-ı Allah onu sağ eline alır diyor. Ve Cenab-ı Allah'ın zaten her iki eli de sağdır diyor. Hadis-i Şerif bu. Ve onu alır, büyütür, büyütür, büyütür, Uhud dağı kadar oluncaya kadar. Allahu Akbar. Zekatın miktarı, sadakanın miktarı önemli değil. Senin onu fiilen, Allah rızası için elinden çıkarmandır önemli. Çünkü sen zekat veya sadaka verdiğin zaman kalbindeki içindeki dünya meylinin dünya ya mahkum olmanın en büyük göstergesi olan mal muhabbetini ne yapmış oluyorsun Allah rızası için bir kenara bırakıyorsun. En azından ona sınır getiriyorsun. Cenabı Allah bizden mallarımızın hepsini istemiyor. Kur'an-ı Kerim'de de böyle söylüyor. İyeselkumuha <gülüyor> feyuhfikum fetabkhalu. Ey ve Estağfirullah. Ayet-i kerimeyi yanlış etmeyin. Mealen okuyayım. Yanlış okumayın. Bazen insanın hafızası tıkanı veriyor. Eğer diyor o malları sizden isteyecek olursa, mallarınızın tamamı, o zaman cimrilik edersiniz ve bu da sizin aleyhinize olur demek istiyorum. O halde evvela bu zekatı sadakayı da bakın ta Mekke'de. Diyeceksiniz ki Mekke'de zekat farz kullanmadı. Medine'de farz kullanıldı. Mekke, Medine'nin her hususta Medine'deki teşri'in Medine'deki İslami hayatın Kemalinin her hususta temelidir Zekattan müminler Mekke'deyken haberdar oluyorlar Evet Belki türü, nisbeti, oranı Vesairesi şey değildi Belli değildi Mekke'de Tespit edilmemişti O zaman her müminin içinden geldiği kadarıyla Belki bir şeyler vermesi o manada zekattır. Fakat bu Kur'an-ı Kerim'in bir özelliğidir. Ve Cenab-ı Allah'ın ilminin her şeyi kuşatmasının, geleceği de kuşatmasının bir neticesidir. Müminlere de adeta sinyal veriyor ifade ise. Zamanı gelince sizlere zekat diye namaz gibi bir ibadet farz edilecektir. Bunun da bir manası bu. Zekatın kişi ve toplum üzerindeki etkileri üzerinde durup anlatmak çok uzun bir iş. Fakat kısaca şunu söyleyeyim. Zekatın kelimesi kelime anlamından da anlaşıldığı gibi zekat bir temizliktir. Zekat temizlenme demektir. Kişiyi de temizler toplumu da temizler. Kişiyi Malın esaretinin esaretiyle kirlenmekten temizler. Toplumu da cimriliğin ve mal esaretinin sebep olduğu sömürüden, başkalarını sömürmekten, başkalarına zulmetmekten, malı başkalarına tahakküm aracı kullanmaktan alıkoyar. Ve böylelikle varlıklı kimselerin elinden, muhtaç olan insanların rahatlaması, sıkıntından kurtulması sağlanır. Hazreti Ömer'in bu konudaki ifadesi harika bir ifadedir. Diyor ki radıyallahu anh ez zekatu kantaratul İslam. Zekat İslam'ın köprüsüdür. Bu köprü üzerinden bu köprü üzerinden ümmetin ...serveti fazla olan taraftan ihtiyaç olan tarafa akar. Bu köprü ile toplumun iki kesimi birbirine bağlanır. İslam'da zekat böyle bir köprüdür. Günümüz kapitalist dünyasında da faiz tersine işleyen bir köprüdür. İslam zekatı emreden faizi yasaklayan bir dindir. Dünya tarihinde ne böyle bir din ne de böyle bir ekonomik doktrin yoktur. Görülmemiştir. Faiz bir kanser gibi toplumu yer bitirir. Zekat ise ferdi de toplumu da fakirliğin, zulmün, kısacası mal hırsının ve mal düşkünlüğünün. Toplumda açtığı bütün yaraları en ileri derecede ve en kesin bir şekilde tedavi eder. Hatta bunların ortaya çıkmasına meydan vermez. Bunun en açık örneği Ömer bin Abdülaziz'dir. İki seneden az bir zaman hükmediyor. Nereye hükmediyor? Şimdiki Çin'den, Çin'in güney sınırlarından tamam mı? Ta Atlas Okyanusu'na kadar. Mısır'dan zekat toplamakla görevli olan amili ona mektup yazıyor. Ya Ömer diyor zekatı topladım. Zekatta belirtilen ayette belirtilen hak sahiplerine dağıttım. Fakat hala arttı diyor. Tamam diyor. O artan kısımla evlenmek isteyip de evlenemeyen bekarları masraflarını karşılayarak evlendir diyor. Evlenmek isteyip de imkanı olmayan kaç kişi buldumsa ne kadar ulaştımsa hepsini evlendirdim. Yine para arttı diyor. Zekat arttı diyor. Mal arttı daha doğrusu. O zaman diyor köle satın al. Köleleri hürriyetlerine kavuştur diyor. Kim hürriyetine kavuşmak istiyorsa efendisinden onu satın al. Gerekirse ona sermaye de ver. Bunu biz ekliyoruz. Çünkü köle kurtulacak, kölelikten iş yapacak. Ona bir sermaye gerekecek. Ve o şekilde harca Ondan sonra Allah Ömer bin i Abdülaziz'e rahmet eylesin. Adaleti sayesinde insanları zengin etmişti. İki yıl ha? iki yıl hüküm sürmüştür. Ömer bin i Abdülaziz. Dolayısıyla zekat günümüzde de fevkalade problemleri halleder. Çünkü İslam'ın sadece zekat ve zekatı besleyen diğer emir ve yasakları da var. Zekatı emreden İslam, faizi yasaklamakla da kalmamış. İsrafı, yersiz harcamayı, herhangi bir maksada hizmet etmeyen, her türlü harcamayı, gerek devlet eliyle yapılmış olsun, Gerek birey tarafından, fert tarafından yapılsın yasaklar. Caiz değildir. Ne diyor Ali Radıyallahu Anh Efendimiz? Bakın, bu söz dünya iktisat tarihinde benzeri görülmedik bir sözdür. Fakirin ihtiyacı zenginin israfı kadardır. Dehşen bir söz. Bunu hepiniz ezberleyin. Uzun boylu bir şey değil. Ve üzerinde düşünün. Zenginin israfı fakirin ihtiyacı kadardır. Öyle. Bugün Amerika'nın Dünya enerjisinin kaçta kaçını tükettiğini bir görün hesabına bakın. Bu konudaki rakamlara bakın. Amerika'nın tek başına çöplere attığı gıdanın denizlere dökülen fiyatları yükselmesin veya ucuzdur diye toplanmayan mahsullerin hı? miktarını ve bedelini bir hesaplayın. Bu konuda yapılmış dünya kadar istatistikler verilen dünya kadar rakamlar var. Öbür tarafta da açlıktan ölen, mamasızlıktan ölen, bu şekilde Suriye'deki, Irak'taki gibi her türlü güçlü ülkelerin zulmü neticesinde aç kalan, hicret eden, yurdundan, vatanından olan insanların içinde düştükleri sıkıntılara bakın. Göreceksiniz ki bu sıkıntıların, bu musibetlerin sebebi kesinlikle İslam'ı dikkate almayan bugünkü beşeriyettir. İnsanlar o kadar alçalmışlar ki evvela fakirliğe mahkum ederler. Ondan sonra sömürürler. Ondan sonra savaş çıkartırlar. Ondan sonra her türlü tehlikeyi göze alarak <gülüyor> kendi topraklarına hicret etmek veya göç etmek zorunda bırakırlar. Ondan sonra da adi şahsiyetsizler onlara 5-10 on kuruş para atarak, bozuk para atarak yerden toplamalarına sadistçe gülerler, eğlenirler. İnsanlığın bitirildiği noktadır bu. Batı yalnız kendi insanlığını öldürmüyor. ...dünya çapında insanlığı katlediyor. O yayınlanan manzaralar... ...sırf yayınlanması bile... ...insanlığa bir hakarettir. Bu... ...batının insanı ne hale getirdiğini... ...ve kendilerinden başkalarına... ...ne zunabileceklerini... ...ne verebileceklerini gösteriyor. Buna karşılık... ...Hazreti Ömer ne yapıyor? Buyurun. Karşılaştırın. 14 asırın öncesinin medeniyetiyle şu 21. asrın vahşetini karşılaştı. Hazreti Ömer bakıyor ki bir Yahudi dilencilik yapıyor. Yahudi ey yaşlı adam niye dileniyorsun diyor. Yaşlılıktan ve cizyeden sebebini sor diyor. Cizye İslam Devleti'nde yaşayan gayrimüslimlerin, erkeklerin, gücü yetenlerin ekonomik durumlarına göre verdikleri çok cüz'i bir verginin adıdır. Hazreti Ömer, vallahi diyor, gençken senden cüz'i aldık, şimdi de seni dilenmek zorunda bıraktıysak bu insafa ve adalete sığmaz. Beşeriyet, bu hazin tablosu karşısında ve bu yüce tablo karşısında oturup ağlamalıdır, dövünmelidir. Ne halde ne hale geldik diye. Derhal ona o günlük ihtiyacını hemen kendisi karşılıyor. Ve ümmetin emini Ebu Ubeyde İbnül Cerrah'a o zaman onun maliye sorumlusu bakanı mektup yazıyor. Ya Ebu Ubeyde diyor. Bu zimmilerin yani gayrimüslimlerin fakirleridir. Sen bunlara Beytül Mal'den de zekattan da pay ayır. Çünkü benim görüşüme göre vel fuqara ve'l misakin zekatın harcama yerlerini gösteren Tevbe Suresi'ndeki 60. ayet-i kerimede geçen fakirler ve miskinler, yoksullar, fakirler diyor Müslümanların muhtaçlarıdır miskinler de diyor İslam devletinde yaşayan gayrimüslimlerin zimmilerin muhtaçlarını kapsar. Onlara da zekattan pay verir diyor. Şimdi Akif tükürün! Bu garbın vicdanına tükürün derken haksız mıydı? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar diye Batıyı bu şekilde nitelendirirken haksız mıydı? Yerden göğe kadar haklıydı ve batıyı çok iyi tanıyordu. Ama inanın Akif bile batının bu kadar sefilleneceği, sefilleşeceğini, bu kadar alçalacağını ve beşeriyeti de kendisiyle birlikte bu kadar dibe indireceğini tasavvur edebilmiş değildir. Ne demek? İnsanları önce sömürün. Onları dillerinden, ahlaklarından, edeplerinden, hayalarından, vatanlarından, vatanlarının zenginliklerinden, yerlerinden, yurtlarından edin. Ondan sonra da onlarla, onların ihtiyaçlarıyla, onların sefaletleriyle, sefaletleriyle gönül eğlendirin. Bundan daha büyük bir alçaklık olmaz. Bundan daha büyük bir hayasızlık olmaz. Dediğim gibi batı sadece Müslümanlara değil bu vaziyetiyle bu, bu tablo inanın bütün insanlığın hatta bütün insanlık tarihinin yüz karasıdır. Böyle şey olur mu? İnsanların ihtiyaçlarıyla Sefaletleriyle eğlenmek, bundan daha büyük bir alçaklık olamaz yani. İnsan ancak bu kadar aşağılık olur, bu kadar aşağılık olur. Böyle şey olur. Mu? Batı bunu yapabiliyor işte. Çünkü Cenab-ı Allah küfür ve isyanı dibi gelmez ifade ise bir eğik düzlem gibi kılmıştır. Yuvarlandıkça hızlanır. Yukarıdan aşağıya indikçe hızı artarak devam eder. Sonu cehennemdir. Batı bugün Beşeriyetin şimdiye kadar, hiç yaklaşmadığı kadar cehennemin en dibine yaklaşmıştır. En hızlı bir şekilde daha o diplere yuvarlanıp gitmektedir. Ne yapayım ben? Efendime söyleyeyim, milli geliri bilmem nereye kadar düşmüş, yok bütçesi şu kadardır, yok bu kadardır, yok sert başına düşen milli geliri bu kadardır. Senin insanlığın yok be. İnsanlığını yitirdin be. Bunun farkında değil üstelik. Gaflet içinde. Böyle bir batının vicdanına da, haysiyetine de, şahsiyetine de, insanlığına da her şeyine tükürülür. Bundan daha büyük rezalet olmaz. Peki, bunlardan daha asil bir davranış bekler miydiniz? Ben kendi adıma beklemezdim. Çünkü cenab Allah böyle diyor. Estaizu billah. Kul kullun yamalu ala şakile diyor. De ki herkes kendi karakterine, tabiatına, vaziyetine neyse o ona göre amel eder, iş yapar, iş çıkartır. Yani küp içindekini sızdırır. Bu budur. Bu budur. Sen yılanın, evvelime söyleyeyim, seni her türlü hastalıktan iyileştirmesini bekleyebilir misin seni soktuğu zaman? Yılan seni soktuğu zaman zehirini bırakacaktır. Allah korusun o zehirde etkisini gösterecektir. Bu böyledir. Esasen batıdan başka bir şey beklenmezdi. Fakat dediğim gibi dün bile biz batının hiçbir zaman özellikle 19. asırdan itibaren beşeriyete verecek medeniyet namına, insanlık namına edep, ahlak yükseklik, yücelik namına hiçbir şey veremeyeceğini, her şeyi sıfırı tükettiğini biliyorduk. Ve bunu görüyorduk, iman ediyorduk. Fakat batının bu kadar kendi şahsında da insanlığa bu kadar zarar verecek şekilde alçalacağını pek tasavvur edemiyorduk, düşünemiyorduk. Demek ki içinde bulunduğu sefaletin onları nereye getireceği konusundaki hesabı yapamamışız. Samimi söylüyorum ben kendi adıma. Bir gün batıda böyle bir manzara ile karşılaşabileceğimi Tamam sömürecekler, zulmedecekler, öldürecekler, katledecekler. Fakat muhtacın ihtiyacını eğlenme konusu yapacakları şahsen ben düşünememiştim. İnsanların ihtiyaçlarıyla hem de en zor ve çaresizlik hallerindeki ihtiyaçlarıyla bu şekilde dalga geçerek eğleneceklerini, bu kadar sefilleşeceklerini, bu kadar alçalacaklarını Vallahi düşünememiştim. Bu nasıl insanlıktır? Çünkü cinayet üstü cinayet. 200 yıllık cinayet birikimleri var onların en az İslam dünyasında. Bizleri sömürdüler. Savaşlara mahkum ettiler. Mehmet dediği gibi... Kimi hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela. Bir... Hani diyor... Tauna da züldür bu rezil istila. Taun dediği kolera salgını gibi hastalıklar. Onlara bile diyor... Böyle bir istila... Böyle bir hücum... Böyle bir tasallut... O hastalık için bile diyor... Zül, züldür, alçaklıktır. Şimdi sömürdüler işgal ettiler istedikleri gibi devletler kurdurdular istedikleri yönetimleri getirdiler o yönetimler vasıtasıyla İslam ümmetinin ifade yerindeyse anasını ağlattılar tamam mı İslam ümmeti ne zaman nerede kendisine gelmek istediyse haçlılık ve siyonizm haçlılığın akıl hocalığı siyonizmin akıl hocalığı Haçlılığın da silah gücü ve bilek gücüyle İslam dünyası paramparça edildi kendisine getirilmemesi için ne lazımsa yapıldı. O da yetmedi, daha da parçalanmak istendi. Bunun için savaşlar çıkartıldı. <gülüyor> ve hala çıkartılıyor yapılmakta olan o. Fazla değil bir veya bir buçuk sene ya oldu ya olmadı. Şimdilerde efendime söyleyeyim işte... Ee, Güya kendilerine göre işte e, göçmenlere yardım musluklarını açtığı söylenen e, Melkel'in bizzat kendisi. Niye Müslümanlar Suudi Arabistan'a Kabe'ye gitmiyorlar da batıya geliyorlar demişti. Hatırlıyorsunuz değil mi? Peki ey zalimler Kabe mi insanları bu şekilde sefil bıraktı? Kabe'nin misyonunu yüklenen gerçek Müslümanlar mı? Müslümanları bu hale getirdi. O gerçek Müslümanlar var olduğu zaman... ...sizin cehaletinize, sefaletinize, küfrünüze, inkarınıza <gülüyor> ...çare olmuşlardı, aydınlatmışlardı sizleri. Siz orta çağın karanlıklarındayken... ...onlar Endülüs'ten sizleri aydınlattılar. Bağdat'tan sizleri aydınlattılar... Palermo'dan sizleri aydınlattılar. Sicilya'dan sizleri aydınlattılar. İstanbul'dan sizleri aydınlattılar. Kalkmışlar. Dünkü ifade yerindeyse çok affedersiniz. Paris'te bile. Okuyun biliyorsunuz hepiniz. Yüksek ökçelerin hikayesi ne? Şapkaların bu kadar geniş olmasının hikayesi ne? Çünkü evlerinde saraylarında tuvalet bile yok. Ya. Bunlar kalkmışlar bize ukalalık taslıyorlar. Siz kimsiniz ya? Ama derler ya. <gülüyor> Çaresiz kalanın efendime söyleyeyim yere düşenin Tekmeli yeni çok olur. Mesele bu. O halde ümmet olarak ayağa ayağa kalkmak zorundayız. Bizden başkasından, Allah'tan başkasından medet beklemeyeceğiz. Kendi yaralarımızı kendimiz saracağız. Bunun için yaralarımızın ne olduğunu, eksiklerimizin ne olduğunu Bunların hem çetelesini bileceğiz, hem sıralamasını bileceğiz, hem programlamasını yapacağız. Bu keferelerin bizleri kendimizle alakalı olmayan gündemlerle meşgul etmelerine fırsat vermeyeceğiz. Vermemeye çalışmalıyız. Zamanı gelince... Onlar için de bu ümmetin bir rahmet olduğunu da açık açık göstereceğiz ve söyleyeceğiz. Görecekler zaten. Hazreti Ömer zamanında da Humus'ta mesela Hristiyanlar biz Bizans vergi tahsildarını görmektense bizim şehrimizde sizlere cizye vermeyi tercih ederiz demişler. İstanbul Fethi'nde de efendime söyleyeyim kardinal şapkaları burada görmektense Müslüman kavuğu görmeyi tercih ederiz demişlerdi. Çünkü o zaman anlamışlardı. İslam ortada olmadığı için küfrün batının zulüm ve ahlaksızlığı gaddarlığı fark edilmiyor. Ama İslam ortada olursa Kendileri görecekler. zulümlerini Kendileri görecekler. Ne kadar zelil, ne kadar çaresiz, ne kadar cahil, ne kadar gayri yete yani yeterli olmadıkların daha doğrusu. Yeterli olmadıklarını görecekler ve anlayacaklar. Ama her taraf karanlıksa, güneş bir türlü doğmuyorsa ortalık görülmez ki. Onun için İslam, beşeriyeti aydınlatacak ve karanlıktan kurtaracak yegane güneştir. Ve bunun sorumluluğu bizim ve bizim gibilerin omuzundadır. Müslümanların bu şekilde sefil edilmeleri, alçaltılmaları bizleri yaralıyorsa, daha çok gayrete gelmek zorundayız. Daha çok çalışmak zorundayız. Daha çok dinimize dönmek zorundayız. Daha çok dinimize sahiplenmek zorundayız. Daha çok İslam'ın ahkamını yaşamanın yollarını aramak zorundayız. Bunun için gecemizi gündüzümüze katmak zorundayız. Onun için Cenab-ı Allah burada da yine ism fail kullanıyor. Tıpkı haşi'nde, mu'ridunda olduğu gibi. kuşu duyarlar, duyanlardır, yüz çevirenlerdir, zekatı yerine getirenlerdir. Zekatı fiilen işleyenlerdir. Zekat verirler dahi demiyor. Zekatı fiilen işleyenlerdir. Devam ediyor. وَالَّذ۪ينَهُمْ لِفُرُوُجِهِمْ حَافِظُونَ Salih kapatabilir misin? Bacağıma <Sessizlik> fel... Elhamdülillah. <Sessizlik> ha, i̇şte onun için söylüyoruz. Yoksa haşa Rabbimizden... Şikayet edecek halimiz yok. Çünkü nimetlerle hamd etmekten aciz. Esinler şikayet edecek şey. Evet. Ve onlar o kimselerdir ki zekatı ifa edenlerdir. Zekatı gereği gibi yerine getirenlerdir. Verenlerdir. Dediğimiz gibi burada zekat Mekke döneminde nazil olduğu için bu ayet Tasadduku da kapsıyor. Ona göre. Ve onlar ki mahrem yerlerini koruyanlardır. Onlar zina ve zinaya sebep teşkil eden zina'nın mukaddimeleri durumundaki olan durumunda olan her bir halden, işten ve durumdan ne yaparlar? Uzak kalırlar. Kendilerini korurlar, muhafaza ederler. İlginç bir tabir. Yani insanın vakasıyla örtüşen ve ona izlemesi gereken yolu gösteren bir tabir. ...muhafaza edenlerdir. Kendini... ...Müslüman kendisini... ...günaha karşı... ...günahın her türlüsü de... ...ve özellikle de... ...toplumda her türlü fesadın... ...en büyük... ...müsebbibi olan... ...hayasızlıktan, fuhuştan kendilerini ve fuhuşa götüren sebeplerden muhafaza ederler. İslam bir fiili haram kılmışsa ona götüren yolları da kapatmıştır. Bir fiili emretmişse o fiilin işlenmesini sağlayacak bütün yolları da emretmiştir. Buna fıkıh usulünde Kısaca seddü zera'i denilir. Yani kötülüğe götüren yolları tıkamak. Öbürü zaten anlaşılıyor. Hayasızlığın fuhuşun İslam toplumunda işlenmemesi için İslam'ın öngördüğü tedbirler nelerdir? Madde madde birkaçını kısaca sayalım. Evvela İslam şimdiki gibi değil evliliğin erkene alınmasını ve kolaylaştırılmasını emreder. 30 yaşına geliyor ya daha erkendir canım. Allah Allah. Böyle şey olur mu? Olmaz. Evlenecek ya maaşım yetmiyor ki. Çift maaşlı bir hanım, yani çift maaş olacak bir aile. O çift maaşın da ne kadar eve girdiği belli değil. Çünkü çalışan bir kadın ne evinin işlerine bakabilir ne şey bilir. Bugünkü tabirle bir yardımcıya muhtaçtır. Yarın çocuğu olacak, çocuğuna bakıcıya ihtiyacı olacak. Bir bakıyorsun ki aldığın maaş kadının efendim ve söyleyeyim dışarıda çalışmasının neticesinde evde kalsaydı veya evinin hanımı olsaydı yapmayacağı masrafları da ekle bir bakıyorsun ki ya bir maaşı da belki geçiyor. Eve girdi diye sağladığı düşünülen gelirler şey etmiyor. Yetmez oluyor. İkinci olarak İslam Şimdi bazen maalesef yani pek söylemek istemiyorum ama vakadır. Cılkı çıkarılmış birçok kişi tarafından tesettürü emrediyor. Tesettür başörtmekten ibaret değildir bakın. İslam emre emretmiyor. Emri bu kadar değildir daha doğrusu. Elbette başörtmeyi emrediyor. Fakat emir başörtüsünden ibaret değildir. Emir tesettürdür. Çünkü bir Mur Suresi 31. Ayet-i Kerime'de başların boyunlarla birlikte örtülmesi emredilirken, efendim örtünün yakaların üzerine, omuzlar üzerine sarılması emredilirken, Azab Suresi'nde de, ذَٰلِكَ اَدْنَا اَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُعْذَيْنَ de diye buyurlar ve yudnina alihinle min jlabi bihinle ve yudnina zinatihinle diye devam eden buyruklar var. Cilbablarını üzerlerinden yukarıdan aşağıya sarkıtsınlar. Idna budur. E ben başkaların bazılarının söyledikleri gibi illa çerçevelacak falan hayır öyle bir şey yok. İslam'da tesettürün ölçüleri vardır. Ölçüleri şudur: şeffaf olmayacak, vücut çizgilerini gösterecek şekilde dar olmayacak, dikkat çekici olmayacak. Bu özellikleri taşıdıktan sonra Allah'ın izniyle tesettür tahakkuk eder. Ama günümüzde ne hale getirdik? Çoğunda da bir bakıyoruz. Bakıyorsun başı örtmüş. E sonra Allah rızası için böyle yapmasınlar. bacılarımız, kızlarımız, evlatlarımız. Bunlar bizim evladımız. Onların Müslüman gibi örtünmelerini sağlamak noktasında elimizden gelen yardımı yapmalıyız. Nasihatsa nasihat. Evet söyleyeyim başörtüsünü bilmiyorsa bil, öğretmek, ekonomik olarak giyinmeye falan imkan bulamıyorsa gerekirse o açıdan. Yani her neyse kısacası bizim bu konuda yeniden ciddi bir şuurlanmaya ihtiyacımız var. 60'lı 70'li yıllarda Türkiye'de adeta örtünmenin yeniden keşfedildiği yıllardır. Tesettürün Türkiye'de yeniden keşfedildiği yıllardır. 60'lı 70'li yıllar. Çünkü Cumhuriyet o zamana kadar tesettürü ciddi manada unutturmuştu, unutturmuştu. Ama o zaman için tesettürün gerçekten bir ihtişamı vardı. İhtişam nereden geliyor? Kelime olan ne demek biliyor musunuz? İhtişamın kökü hüşmedir. Kuşme, edep ve haya demektir. Onun için tesettür tam bir ihtişamdır. Muhteşem bir şeydir tesettür. Kadın kişiliğinde İslam toplumuna bir ihtişam kazandırır tesettür gerçekten. Bu da önemli. He. Dedi ki tesettürü emreder, hayasızlığın önündeki yollardan birisi. İhtilat dediğimiz kadın ve erkeğin namahrem olanlarının birbirleriyle ifadeyendeyse kolay ulaşmalarını sağlayacak her türlü ilişkiyi de yasaklar İslam. Her türlü karışmayı vesaireyi eder. Ha Kadın dışarı çıkmayacak mıdır? Söylediğimiz bu değildir. Onların İslam'ın müsaade etmediği İlişki tarzlarının ortaya çıkmasına sebep teşkil edecek bir karışıklığı, bir içli dışlı olmayı Kur'an-ı Kerim ve İslam daha doğrusu yasaklıyor. İşte burada o ifade ediliyor. Kısacası dedik ki İslam bizlere önce herkese tek tek mümin erkek de kadın da edep yerlerini, hayasını koruyacak. Yani tesettüre kendisini örtülmesi gereken yerlerini örtecektir. Ayrıca şuur olarak da kendisini harama karşı muhafaza edecektir. Toplumda da bahsettiğim önlemler alınacaktır. İlla ala ezvâcihim evmâ meleket eymânuhum fe innehum gayrû melûmîn Kendi eşlerine, zevçlerine, zevcelerine ya da sağ elleriyle malik olduklarına karşı müstesna. Çünkü bunlar birbirlerine helaldir. فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ Bu sebepten dolayı da kınanmazlar. Kınanmazlar. فَمَنْ اِبْتَغَى وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَاُلَٓاۜ اِلْآاۜ Ama kim bunların ötesini, bunlardan daha ilerisini yapmak isterse, arayacak olursa, isteyecek olursa, işte onlar haddi aşanların kendileridir önümüzdeki ders inşallah buradan devam etmeye çalışacağız. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel mursalin. Elhamdülillahi rabbil alamin.